Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au de. Pas de rivière et la bonne riche et douce terre n'était que du sable. Il reprend sa cour Açık Radyo burası, Açık Dergiyi dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimize geçtik ama ondan öncesine bir müzik molası vermiş olduk. Besteci ve trompetçi İbrahim Maruf'un son albümü Dalida'dan bir parça dinledik. Salma'ya salama, Dalida'ya özel bir koleksiyonla çıkarmıştı bu albümünü ve hafta boyunca bize eşlik eden albümdü kendisi. Ve böylece Elvan Alpay sergisine geçme zamanı şimdi. Oyun bitti. Hadi mı konuşacağız. 27 Ocak tarihine kadar galerine evde görülebilecek bu sergi. Ve sergiyi Elvan Alpay'la birlikte dolaştık. İşte şimdi radyonuzda. Açık radyo dinliyorsunuz. Karaköy'de Elvan Alpay'la beraberiz galerine evin içinde. Hoş geldiniz. Emanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet serginizin içindeyiz şu anda. Biyofilya'dan kaç sene sonra oluyor Biophilia'dan Biyofilya'dan... 3-4... Evet. evet, üç sene, üç buçuk sene gibi. Evet, galeri. Nevin o zamanlar Mısır apartmanındaki yerindeydik. Şimdi Karaköy'de e, bir nasıl diyelim, galeri kompleksinin içinde e, yer alıyor galerinin mekanı. Orada biyofiliyenin belki de devamı olarak e, evet. görebilecek işler var bu hani, Açıkçası sanıyorum ki e, hani baştan beri yaptığım işlerde birbirinin devamı hani başlıklar benim. E, o dönemdeki düşünceyi yönlendirdiğim şey neyse isimler başlıklar öyle belirliyor beliriyorsa da sonuçta işler kendini takip ediyor Tabii. birbirinin aslında aynı sözü farklı dönemlerde farklı şekilde söylenmiş halleri gibi geliyor bana. Teknikler değişiyor ama içerik temelde hep aynı. Evet. Biofearal'da bir uyum ve armoni vurgusu vardı. En azından uyum ve armoni gösteriyordunuz yani Hı -hı. o alemin arasında. E belki unuttuğumuz bir armoni ve bir aciliyetten bahsediyordunuz. Hı -hı. Şimdi benzer bir aciliyet başlığa taşınmış gibi. <gülüyor> Artık aciliyeti geçtik. <gülüyor> o o, o, o safha birazcık... Oyun bitti. Ee, oyun bitti. Yani bununla yüzleşmek zorundayız. Yani oyunun bittiğini sanıyorum ki zaten herkes farkında da. Yeni oyunu nasıl kurgulamak konusunda herkesin kafası karışık. Ee, yani sevgili Ömer Madra'nın dediği gibi iklim felaketi e, hani insanlığın sonunu getirecekten ziyade insanlığın felaket hali doğanın sonunu getiriyor. Yani bu ikisi birbirine geçmiş ama asıl buradaki hmm. faktör insan. Nasıl yaşıyoruz? Hani e, iyi hisseden Doğru yaşadığı kanaatinde olan e, kaç kişi var? Hani, doğru yaşamak önemli bir şey. Ama doğru yaşamanın tanımı e, çağlar boyunca değişmiş ve yeniden bir tanım yapılması gerektiği ve bunun çok acil bir durum olduğu çok ortada. Hepimiz hissediyoruz bunu değil mi? Hani Bu sadece bana ait bir şey değil. E, ben doğru yaşamın e, temelde sevgiyle olabileceğini düşünüyorum bu. Ay, doğayı sevelim, kuşları, böcekleri sevelim değil. Birbirimizi sevelim. Birbirimizi seversek onlar bizi sever. Zaten onlar gözlemci. Onlar iyi olur, biz iyi olursak gibi düşünüyorum. O anlamda hani e, evet oyun bitti ama insan potansiyeli bitmedi. Ve insan potansiyeli dediğimiz şey aslen mucize. Onun için de e, tekrardan birbirimize bakmayı ve birlikte nasıl yaşayabileceğimizi tanımlamayı becermek zorundayız. Evet. Gidiyor. Peki, buradan e, geçen zamanda bir afiliyayla bugün Hı -hı. arasında, Türkiye'de de çok şey değişti aslında. Yani Hı -hı. bu hallerimiz değişti. herkes dünyada. Evet, dünyada da Hı -hı. aynı şekilde. Size nasıl yansıdı iş işleyişinizi? Yani tuvalin, nasıl Hı -hı. diyeyim, iş temponuza diyeyim, tuvalinize demeyeyim de, e, evet. çalışmak daha zor oldu? Ama bir yandan bir şey de var, e, inadınız da var belli bir konuda, ısrarınız hmm. var daha doğrusu. Hmm. Biyofilya'dan bu yana kendi özel hayatımda çok e, hızlı, keskin değişiklikler oldu diyeyim. Aynı zamanda ülkede çok hızlı, keskin, beklenmedik değişiklikler yaşadık. E, dünyaya baktığınızda en olası görünmeyen saçmalıktaki durumlar, olası oldu. Hani e, o yüzden şey bir dönem çok kırılgan ve çok e, uçta bir dönemdeyiz. Yani bu noktada insanlığın e, hamlesi çok önemli. Chomsky'nin dediği gibi yani hiç bir zaman nükleer saat bu kadar 12'ye yakın olmamıştı. Aynı zamanda iklim felaketi de bu kadar görünür olmamıştı. Ama aynı zamanda Göçler ve insanlık trajedileri de bu kadar görülür ve aynı zamanda bu kadar umursanmaz belki olmamıştı. Yani hiçbir önemi kalmadı artık yaşanan felaketlerin gibi. Bir kanıya da kapılıyorum ve hani nasıl oluyor ama hepimiz bir şekilde gark oluyoruz. O gündelik bireysel endişelerimizle baş etmek zorunda olup daha fazlasıyla ilgilenemiyoruz. Ama bu da bize iyi gelmiyor. Çünkü açıkçası şey diye düşünüyorum. Orada duruyorlar zaten nasıl da olmayı sürdürüyor bu olaylar. Evet. Sürekli ve daha da vahimleşerek her gün olmayı sürdürüyorlar. Onları görmeye ve onlarla ilgilenmeye tahammül edemedikçe kendi içimize kapanıyoruz. Hep böyleydi belki ama yani biraz arttı. Biraz evet. fazla arttı. Artık uç, uç uca gelindi gibi hani bu, bu, bu artış nereye gider onu bilemiyoruz. Evet. Buradan lafınızı çok Valla kısaca kessem ve tuvar, tuvallere geçsem. Aslında tuvaletlerde de bir harekette bir şey, gözüküyor. Yukarıya doğru bir iğme gözüküyor. ve e, Zaten hali hareketli tuvallerde ama bir de üstüne artık e, bu tuvalin, yani resmin öğeleri çerçevenin içine iyice dışına iyice Dışın, çıkmaya başlamış evet, Hazret'te. Evet. Bu tam da anlattığınız şeye tekabül ediyor gibi geliyor. <gülüyor> yani aslında içinde bulunduğumuz Fış hareketi ya. evet, bir yandan tabii ki ıslah etmek gibi şey, çerçeve içine koymak ama Hı -hı. bir yandan da hiç olmadığı kadar canlı doğa parçalarından bahsediyoruz. Biraz anlatır mısınız? Hı -hı. De, Hı -hı. Halimiz, oyun bitti de. Denen bir da. de devamını da söylemek lazım. Hadi oynayalım da diyorsunuz aynı zamanda. Tabii, tabii. Oyun bitti ve üzerine başka bir şey derken Yani Oyun bitti ama biten ne? Zaten bitiren kim? Nasıl bitti? Nasıl bitti? Ve nasıl tekrar olabilir? Yani olabilmesi mucizeyse, insan da bir mucizeyse her şey her an olası gibi geliyor bana. Benim yani işte sinek kuşu veya kurbağa veya işte o çiçek, bu dal gibi tek tek size tasvir edebileceğim bir şey yok. Ben çalışma yöntemiyle daha çok ilgiliyim. Bir şey üretirken sözden ziyade yöntem ve vereceği duyguyla hisle. Ama sonuçta bunu da şeye bağlıyorum. Ben üretirken ne hissediyorsam izleyici de büyük ihtimalle onu yaşayacak, onu hissedecek. O anlamda ben kendimi iyileştirmek için çalışıyorum. Ben bir şekilde ürettiğim zaman iyi oluyorum. Bunu da İşlerim eğer izleyiciye geçirebiliyorsa ne mutlu bana diyorum. Çok da fazla hani e, ötesinde bir beklentim yok. <gülüyor> yani bir, bir, hürriyette bir iyilik geçirmek istiyorum birazcık yanlış bir başla, e, başlık olmuş gibi. İyilik geçirmek değil. Ben kendimi iyi etmek için yapıyorum. Ve e, mekana giren birazcık olsun yükselir, birazcık olsun Hayatla bağlı bağını güçlendirebilir, enerjisini biraz yükseltebilirse bu benim için çok çok değerli ve önemli bir kriterdir diye düşünüyorum. Peki bütün bu e, sergi süresinin 2014'ten 2017'ye bakarken e, ne kadar sürdü? Hakikaten o 3 yılın toplamı yok. üç ya da 4 yıl mı yoksa burada yok. önceki işlerinizde mi vardır? Burada hiç Aynı önceki zamanda. işlerim yok. Hepsi yeni. Hepsi yeni. yeni. Tabii tabii dönüşüyor. tabii. Son herhalde. <gülüyor> Pardon, sergi 15 Aralık'ta açıldı. Ben Contemporary'den sonra başladım. Yani Eylül, Ekim, Kasım. 3 aylık çalışma süreci bu. Ama hani hastalıklı tabii günde 16 saat çalışma e, temposuyla. Fakat burada kesimlerde yardım aldım. Yani bütün bunların kesimini kendi başıma yapmadım. Daha önce öyle yapıyordum. O zaman mümkün değildi böyle bir süreçte çıkması. Hmm. Ve ben şey, çalışma yöntemim tek tek tualleri yapmıyorum. Hmm. Bütün zeminleri, bütün formları hazırlıyorum. Hepsi etrafımda oluyor. Ve tualin zeminini yaptıktan sonra bir araya getiriyorum. O anda kendiliğinden... Ne çıkıyorsa o ana has bir şey de olsun istiyorum. Sergi konsepti dediğim zaman hangi renkleri, hangi desenleri, hangi hayvanları, hangi ölçüde kullanacağım ve bununla ne çıkacak? Biraz macera yani ben de tam olarak bilmiyorum. O anda görüyorum ve o anda zaten ah tamam burada bu noktayı koyuyorum demek zaten iş, işin her zaman özü. Nerede Hı. duracağını, nerede tamam diyeceğini benim için bilmek, bu işi yapılabilir olmasını sağlıyor. Bunu sonsuza kadar sürdürebilirsiniz. Çok azını, çok fazlasını yapabilirsiniz. Yani bir işin kıvamında doğru olduğu neye göre saptanır bilmiyorum ama bu sanki artık tecrübe ve hani vakıf olma, görsel olarak da, duygusal olarak da vakıf olmanın sonucu biliyorsun. Bu işler bana o çok sağladı oğluna. Tamam budur burada bu noktayı koyuyoruz demeye. Çünkü gördüğünüz gibi hiçbir boya değil. Evet. Boyada yapma, kapama, tekrar boyama prosesi var. Burada yapıştırdığınız anda bitti. O, o noktada koyuyorsunuz şeyi sonu. Bir tür kararladık. Ta aslında evet, çok, çok net, çok net yani koyuyorsun ve tamam. Evet. Hmm. Peki, örneğin şey aklınızda mıydı bu serginin ismi çalıştığınız süre içinde? E, e, sonlarına doğru geldi. Yani sergiye bir ay kala kadar hani hep düşünüyordum biyofilyadan sonra ne ne ama e, o zamanki endişelerimle bugünkü endişelerim arasındaki temel farkın e, o zaman daha umutluydum. Ee, diyebilirim. Hani şey açısından, e, insanlık adına. iyice tükenmiş olduğumu gördüm ve evet oyun bitti dedim. Ama sonra da uzaklaşıp baktığınızda yo hepimiz devam ediyoruz. Ve büyük bir güçle devam ediyoruz. Yanımdaki sevdiklerime baktım. Herkes gayet dirençli ve sağlam. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve hani evet o güç sirayet eder, nasıl kötülük, delilik, her türlü şey sirayet ediyor ve hepimizi bir karanlığa boğuyorsa, Hı. diğeri de aynı şekilde. Bakalım ne kadar. Hı. Ah çok teşekkür ederim. Aslında yani insanın diyor ama insanın parçası olduğu doğanın gücünün bir tür şeyi gibi. Tastiki. Evet, doğa insan üstünde ne kadar güçlüyse şu anda yalnız insan da doğa üstünde o kadar güçlü sanki. Yani hoyratlığı ve e, açgözlülüğüyle yapamayacağı bir şey kalmadı. Evet, doğa affeder, doğa kendini de yeniler. Ben onlara hiç takılmıyorum. Benim takıldığım insanlık kendi kendine ne yapıyor? İnsanlık nasıl bir yaşam? Özlemi içerisinde nasıl yaşamak istiyor? Bu aynaya baktığındaki doğa bence aynamız ne görüyor Hani acaba bakıyor mu? Baktığında da ne görüyor? Yani bilmiyorum bu birazcık tabi şey bir şey ama genel olarak benzer tepkiler aldığım için iyi hissettiğiniz zaman her birey renkleri daha pırıltılı görüyor küçük detay hani işte arıları daha fazla fark ediyor veya güneş batışına daha bir hayran bakıyor. Bu kendinizi iyi hissettiğinizde yoğunlaşıyor. Demek ki aslında doğa orada ama siz siz nasılsınız? Nasıl bakıyorsunuz? Biraz da bakmaya çağırdığınız bir sergi aslında evet. hiçbir resim karşıdan uzaktan baktığınızda çünkü e, tamamını göstermiyor his olarak Hı -hı. yaklaşmak gerekiyor. Yani. Evet bir boyut bile görünmüyor için. yaklaşmadan Evet. evet. Biraz... hele fotoğraflarda çok çok zor e, evet. fark etmek ne olduğunu işleri. Burada boyut dediğimiz açalım mı görmeyen bir değişiklerimiz? tabii. Demin yapıştırma dediniz ama... Ya, poliester kağıt kullanıyorum ama poliester kağıt dediğimiz aslında kağıt değil. Poliester film bunlar. Hmm. Ee, dolayısıyla e, son derece kıvırmaya, katlamaya uygun, katlandığı şekilde kalan, kendini hiçbir şekilde bırakmayan bir e, temel özelliği var. Ama bunun dışında yırtılmıyor ve <gülüyor> bunun dışında neme karşı çok dirençli dolayısıyla hani ıslak veya hani rutubetli ortamlarda da bozulmuyor. Hı -hı. E, bu şekilde e, katmanlı çalışmaya e, çok elverişli bir malzeme. Yani bunlar kağıt olsaydı asla Hı -hı. böyle bir şey çıkmazdı, çıkamazdı. Tarkalıcık ya göre. Tabii. Kağıt yani çok çok kısa ömürlü olurdu tabii. Hı -hı. Polyester, ofiko, neyden üretiliyor bu arada? Nasıl üretiliyor daha doğrusu? Plastikop mu? Şey, yani nasıl üretiliyor hani bunu çıkarabilir mi? Bilmiyorum ama polisler dediğim şey asetat kağıt sonuçta. Evet. Yani şeffafı var, yarı şeffafı var. Biz modifiye edilmiş. Bunlar mimari projelerde hani uzun süreli dayansın diye kullanılan kağıtlar. Tam olarak üretim şeyini bilemiyorum ama. Evet. Doğayı taklit ederken biraz da o kalıcılığı da vermeye çalışmışsınız gibi belki de. E, malzemeyle. E, Düşünebilir de, miyiz? Tam hafızadan işte? bahsedecektim. hafızaya yaşayat hmm. etmek isteyecektim. Yani hmm. Belki bu renkliyle yok artık bizim yaşama dünyamızda bir dua mı? Hmm. siz bir hafızayı aslında ayakta tutuyorsunuz gibi duayla ilgili. Olabilir. <gülüyor> ben o kısmını bilemiyorum <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> yani, Bunlar o, da izleyen yorumları tabii olarak. Tabii ki. <gülüyor> yani zaten sergi yapmak o değil mi? Evet. Nefis bir şey. Nasıl? Yani, <gülüyor> bütün o kapıyı açıyorsun. Herkes başka bir duyguyla duyuyor. E, Dönüyor. Tam bunu soracaktım ben de. kadar görebilir onu söyleyecektim ben de. Evet ne <gülüyor> kadar, e, nasıl tepkiler alıyorsunuz? neler? Aa, sahader, çok sahader, ilginç. Sahader. Aslında yani e, bu sergi çok olumlu ve çok hani e, şey tepkiler alıyor. E, dehşetli e, iyi <gülüyor> tepkiler alıyor. Halbuki ben bakıyorum ben hani size demin de dediğim gibi başından beri aynı... Formlarla aynı duyguyla çalışmış biriyim. Hani e, kendi sergilerim arasında bunun yerinin ne kadar farklı olduğunu ben şey yapamıyorum, e, e, yargılayamıyorum, değerlendiremiyorum. Fakat e, müthiş bir ilgi var e, insanlara sanıyorum çok iyi geldi bu dönemde bu e, bir, bir hafif bir durum var çünkü ağır ağır bir şey değil e, ve o hafifliğe çok ihtiyacımız var. Gibi görünüyor. O yüzden zannediyorum bu kadar iyi tepkiler hani evet. insanlar giriyor ve bir şekilde bir nefes aldım çıktım hmm. nefis hmm. ne güzel size iyi geldi mi peki sergi yani aslında başından beri konuştuğumuz şey aralıklarla da tekrar ettiğiniz a benim sorarsan. için serginin iyi gelip benim için üretim süreci önemli üretim süreci tabii ki zorlukları vardı çünkü kısıtlı bir sürede Üret, ...üretmem gerekiyordu. Hep, her zaman son dakikaya kalırım. O hiç şaşmıyor ve her zaman çok telaşlı olurum. Ama şey çok iyi geliyor. Yani yaparken hız hızlanıyorum ama 16 saat bir şeye konsantre olup başka her şeyden soyutlamak kendini. E, müthiş bir yenilenme tabii. Çünkü kafa sadece orada oluyor. O, şey iyi, geliyor. o iyi geliyor. O iyi geliyor. Bu mucize gibi de bir yandan şu içinde bulunduğumuz evet. için 16 saat bir şey kilitlenebileceğimi tahmin bile edemiyorum yani bu bu aralarda. O sonra. çok çok çok etkili bir tedavi Hı. yöntemi. Çünkü Hı. her şey her şeyi kendini muaf tutuyorsun. Hı. Her türlü hani dış şeyden müdahaleden bir de. Özrün ve bahanem var tabii. Kimse çok bir şey diyemiyor. Şansın var işimi yapıyorum ve çok az vaktim var. Çok, hani ki, şey bir süreçti. Ee, keyifli bir süreçti diyeyim. Zor ama keyifli bir süreçti. Çok zordu. Evet. Ve e, galiba sonuna geleceğiz serginin e, nevde e, açıldı bu sergi evet. e, belki yeni yerini de konuşabiliriz çok kısa küçük bir parantezle Hı -hı. E, ne istiyorsunuz size nasıl geliyor hem dinleyenlere tarif etmek için buranın Karaköy'de Karaköy. e, üç katlı bir kompleksin içindeyiz biz şimdi Hı -hı. evet Kılıç Ali Paşa evet. Cami'nin tam arkası gibi ee, evet Eylül'den beri benim galerim burada ama P Mixer ee, bir şey daha var. Ee, bir, yani dört galeri bir arada bu e, mekandalar ve o bir aradalığın e, sanıyorum e, hem izleyiciye hem de galeri işletimine e, faydalı yansımaları var. Yani örneğin benim açılışımla e, diğer galerilerin açılışı aynı gündü ve çok interaktif bir şey yani ona gelen sana geliyor öbürünü yani hiç duymamış olan hiç bilmemiş olan bir sürü insan bu sayede sanırım benim işlerimi de gördü veya benim sergilerimi takip edenler de diğer galerileri görmüş oldu çok iyi yani mekan mükemmel mi benim, benim sergim burada iyi oldu. ...ben kendi adıma çok memnunum mekandan... ...hani her şeye... ...her çok flexible mi, ...her şeye uyar mı oralarını bilmiyorum ama... ...bu ölçü ve bu şeyde... E, ...sanırım gayet otur... ...yani e, yerinde bir düzenleme oldu. Evet galerilerin de böyle bir araya geldiği... ...başka bir dönem var mı? Ben bilmiyoruz. E, Mısır Apartmanı'nda size. ama Mısır bu kadar Mısır yoğun apartman. bir... ...hani etkileşim içinde değillerdi. Her kat belki çok Hı -hı. ayrı olduğu için... Hani bu, burada daha bir e, evet. birliktelik hissediliyor, değil bir mi? Yat var deminki, evet öyle hissediyor. Yani belli evet. bir yere gidiyorsun şey E bir gibi. de binanın galeriler için e, baştan inşa edilmiş evet. olması da iyi bir şey tabii. Baştan öyle düşünülüp e, evet. yapılmış olmasının faydaları çok. Evet yerleşildi çünkü genellikle. Sonradan, sonradan e, yapılmadı. Evet, evet baştan ona göre. O, hayır yani. Malzı bol olur izleyici. İnşallah. Ve gelip de. Yine duygularla dolayacak insanları kaçırmayın diyelim. 27 evet. e, olacak kadar eyvana payın canlı diyebileceğimiz tuval derine. çok teşekkür ederiz. Ben çok tamam teşekkür yatırırız. ediyorum her ikinize çok de. Sağ olun. Sağ olun.